Dilleriyle Allah'a tevhid eden, gönülleriyle Allah'ı seven ve Allah'a iman eden, bahsus peygamberler peygamberi, sever-i alem olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, her şeyinden ziyade severek imanını kemale irdiren, kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlar. Hak Subhanu ve Teala Hazretleri ahkamı eskimeyecek olan Kur'an-ı Azim'de, Fırkan-ı Mübin'de o Kur'an ki ayat-ı afakiye ve ayat-ı enfüsiye ve ayat elfaziye ile kıyamet gününe kadar mahfuzdur. Ve la rabbim ve la kitâbil yaş ve kuru ne varsa Kur'an'da mevcuttur. Tabi görene, körene, anlayana Allah ile arayı edenler Ehli vera, Allah'a sevenler, Allah'ı seydikleri Kur'an'dan anlarlar. Onu dinlemekle şifaya bulurlar, lezzet duyarlar. Tabii kalplerinde hastalık olan Kur'an-ı Kerim'i dinlese de anlayamaz. Anlasa da amil olamaz. hakire de anlayamaz. Onun için Allah ile arayı yaparsa bir kimse Kur'an'dan o vakit duymaya başlar. O vakit Kur'an'ına şifa olur. Zira Kur'an mümine şifa, zalime ve kafire husrandır. Allah Celle Hazretleri Kur'an-ı görüyor ki ve mehalak'tul cinne ve'l insa ileliye abidun. alemin sebebini bu ayetle bize izah etmekte, ilan etmekte. Biz görünen ve görünmeyen kuvvetleri cinneler görünmeyen kuvvetlerdir. İnsanlar da görünen kuvvetlerdir. Biz cinnelere ve insanlara beni bilip bana ibadet etmeleri için halk ettim diyor. Yani vazifemiz Allah'ı bilmek. Kolay iş değil. Bilmeden bulamazsın, bulmadan olamazsın. Peygamberler peygamberi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam makamınızdan Sübhaneke ve marafnâke hakkı marifetike ya maruf. Ey maruf olan Allah! Seni hakkıyla layıkıyla bilemedik diyor. Senin 90 sıfattan tenzih ederiz diyor. Çok geniş geniş geniş manaları var. Resul-i Ekrem bir ümmanın muazzam böyle olduğu hâlde tecelliyat-ı ilahiye doyamıyor. Burada incelik var anlayanlar için. Öylese vazifemiz Hakk'ta alâî bilmek ve bulmak ve olmak. Bilmeyen bulamaz, bulmayan da olamaz. Allah'a kulluk bizim boynumuzun borcu. Rabbil Alemin celle celâluhu hazretleri bizleri halk etti. Onu bileceğiz ve ona ibadet kılacağız. Allah'a ibadet eden, Allah'a kulluk eden iki cihana sultan olur. Hak'tan duyur olanlar iki cihanda rezil, rüsva olur. İnsanlığın şerefi hakka kurbiyettir. Hakkı bilmektir, hakka ibadettir, hakkı sevmektir.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 Cennete tamamen yahut nar korkusuyla Hakk'a ibadet etse aslında Allah'a ibadet etmiş olmaz. Nefsine ibadet etmiş olur. Çünkü Cenab-ı Hak ömürleri böyle kısa olarak yani yapsaydı, yani yalnız mücadele dünya hayatı olsaydı, insanlar yaşasaydı ve ölselerdi, sonra bir daha da ihya olmasalardı, haşırı öneşir olmasaydı, gene Cenab-ı Hakk'a ne yapacaktık? İbadet kılacaktık. Yani cennet ve cehennem olmasa gene insanlık kafası olarak, Madem ki bizi 50 sene, 60 sene, 70 sene, 100 sene insan olarak kalketti, bunun bir şükrü vardı Allah'a. Bu da abdiyetle bunu, bu teşekkürü ifade edecektik, kullukla. Düşün bakalım şimdi 100 sene evvel neredeydin? İleri götürdüm ben işi. 50 sene evvel neredeydin? 50 sene sonra neredesin? Soruyorum tekrar, sen de kendine sor. 50 sene evvel neredeydin? 50 sene sonra nerede, nerede olacaksın? Buraya isteyerek gelmedik, buradan isteyerek gitmiyoruz. Buraya bizi bir getiren de götüren var. Bu getiren de götüren de bize diyor ki, seni ben, beni bilmek için, bana ibadet etmek için halk ettim diyor. Hani kulluk vazifen, yalnız dünyaya para saymaya mı geldin? Zübbe yıkamaya mı geldin? Ev yapmaya mı geldin? Alışverişe mi geldin mücerred dünyaya? Hani vazifen, hani kulluk vazifen? Görmüyor musun? Hani ahbabı yaranın ne oldular? Hani babaların, dedelerin nereye gittiler? Her gün gitmekte dostlarımız, ahbaplarımız, yaranımız, akrabalarımız, en yakınlarımız. Kendi elimizle götürüp çukuru kazıyoruz da oraya onu koyuyoruz, üzerine toprak gitmeyi sevap sayıyoruz. Kim? Orada gören işin büyük vaazına sehat vardır. Ey beni kabre indiren kişi diyor meyit. Yakın bir zamanda seni de buraya indirecekler. Ey beni omuzuna alıp kabre doğru götüren ihvanım. Sen de yakın bir zamanda bu hale geleceksin diyor. Hele musallaya çıktı mı meyyit? Vaiz hem de kadi bir vaiz. Alim bir vaizin kürsüye çıkmasına benzer. Gören için, anlayan için. Ne mesihatler yapar, ne vaazlar, ne öğütler verir bizlere. Ama anlayacak Zihin ve kalp lazımdır. Aşina gönül lazımdır. Kulağında gaflet pamuğu olmazsa neler dinlersin Ne gitti? Gidenlerden bir haber alamıyoruz. Ve burada kazandıklarının bir şeyini oraya götüremiyorlar. Götürse de faydası yok. Ancak veballerini götürüyorlar. Ancak veballerini götürüyorlar. Karışı yok. İster padişah, ister da ister fakir, ister zengin, ister sıhhatlı, ister hasta...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 Yedi kudretin olan Allah'a kısım ederim ki bu alemden sonra bir aleme varacaksınız. O arada iki, makam vardır. iki mekan vardır. Birisi Hakk'ın rızası, biri Hakk'ın gadabıdır. Biri budiyet, Allah'tan uzak olmak, bir Allah'a kurubiyet. Dünyada bunun misali vardır. Cehennemin misali dünyada cehildir. Dünyada bir adam cahil mi? O adam yaşandıkça hiç olur. Cehilin manası da hakkı bilmemektir. Allah'a tanımamaktır. Allah'a secde kılmamaktır. Yoksa hayvanlar da ozu kitap okusa, "Hümme li Tevratu Allah Kur'an'da hahamları öyle ateşle diyor. Eşeğin sırtındaki kitabın eşeğinin faydası olur. Okumuş, amil olmamış, anlamamış, anlamış yapmamış, tahrif etmiş.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 Veyahut eşyadan hakkı gidersin. Biri onun yokuştan aşağı inmek, biri çıkmak gibidir. Hangi şey istiadın varsa öyle gör. Ama Hakk'ı gör burada. Burada görmezsen, bulmazsan, orada bulamazsın da göremezsin ahiret aleminde. Burada ama olanlar, orada ama olurlar. Yani burada amadan müradın baş gözü kör olma, kör manasına değil. Hakk'ı görmeyen demek, hakkı bilmeyen demek, hakkı bulmayan. Allah önünde secde kılmayan demek. Bırak o kafaları. Düşün, tefekkür et, benim sözlerimi teraziye koy. Yanlışın varsa belki sen yanlışsın efendi bana söyle. Senden güzel bir münazara yapalım. Hangi eşyamızı oraya götüreceğiz? Çaldık, çırptık, rüsvetle, kıyanetle topladık hepsini. Niye götürüyoruz oraya? Soruyorum hadi. Kısmet olursa iki arşın kefik götürüyoruz. Bir de o çaldığın, çırptığın eşyanın valini götürüyorsun. Başka bir şey değil. Mirasçıların burada rahat edecek, sen hesabını göreceksin. Bir kimsenin ayağı bir taraftan bir tarafa gitmez. Allah Celle Celalü Hazretleri hesaba muktedirdir. Evet efendiler, Vazifem, vazifelerimiz hakkı bilmek. Hakkı bulmak, hakta olmak da haka ibadet etmektir. Gelin, nedamet günleri gelmeden... Mallarımız, mülklerimiz, varislerimiz tarafından taksim olmadan, paranın, malın, mülkün, kasanın, kesenin geçmediği bir ürün gelecek. Buna kıyamet günü derler. O gün gelmeden çatmadan, çocuklarımız yetim kalmadan, annelerimiz, babalarımız dizlerini dövmeden, ailelerimiz saçını başını yolmadan. O günler gelecek çünkü. Hem sana mevud hem bana mevud. Yani sana var bana yok değil. Biz bakıyoruz ölmüşlere onlara var bize yok zannediyoruz biz. O günler gelmeden gelin biz Allah'a rücu edelim, Allah'a dönelim, Allah'a dönelim, Allah'a ibadet kılalım. Önümüzde büyük akabeler var, yani büyük korkunç geçitler var. Bunlara hepimiz uğrayacağız, uğramayan kimse yoktur bu geçitlere. Bunların bir tanesi bu alemde çok geçitler ama o geçitleri sen pek göremiyorsun, farkında değilsin. Çünkü balık suda, sudan haberi olmaz. Ne vakit balığı sudan çıkarırlar o vakit balık suyun kıymetini bilir. Sen de öyle etrafın Allah'ın nimeti sarmış su gibi hiç bu nimetin farkında değilsin. Bu akabelerin farkında değilsin. Yarın ne vakit ki seni bu suyun içinden çıkaracaklar o vakit bileceksin kıymetini ama işten geçmiştir. Önümüzde büyük akabeler var. Allah kulluk istiyor. Diyor ki bana secde et. ''Ben sana yakınım, senden, senin can damarından sana yakınım.'' ''Estaizübillah.'' ''Ve nahnu akrabu ileyhi min habil ''Ben sana, senin can damarından sana yakınım.'' ''Sen de bana secde et, sen bana yakın oluyor. diyor. ''Secde et, yaklaş.'' diyor. ''Ben sana senden yakınım, ey kulum, sen de bana secde et, bana yaklaş.'' diyor. Secdede, abdiyetle mabudiyetin birleştiği bir andır. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme... Miraç'ta bu fekana Kabe Kâse'nin sırrı zahir olmuş. Ümmeti Muhammed'e secde verilmiştir. Bunu niye kaçıracaksın? Azir 1000 sene bu halde yoktu. 50 sene sonra gene yoksun. Niye himare diyorsun ibadet ve taatını? Yapamıyorum. Allah hayal var. Allah. Allah hayal var. Ya Rabbi beni taatında mahkum et. Taatından bana zevk ver. Namazdan şevk ver. Orucun zevkinin lezzetini ver. Bazen namaz kılıyor angariye gibi. O namazın kıymeti olmaz. Namazı miraç bileceksin. Namazı sertahş bileceksin. Namaz Resulullah'ın gözünün nurudur. İbadetlerin seyyididir. İmanın alametidir namaz. Hep hadis-i şeriflerin malileri soruyorum size. Esselatu imaduddin. Esselatu kuratul ayni. Angariye kılıyorsan felaket. Angariyeyi bir kılıyorsan eğer. Yok yok. Allah'ın senin namazına ihtiyacı yok. Senin namaza ihtiyacım var. Namazı salatı salat diye kıl. Senin miracındır, miracının kadri kıymetini bil. Yarın gözün yumulduğu vakitte bütün dünya senin olsa o dünyayı feda edip Cenab-ı Hak'a ya Rabbi, o dünyayı fedaya razıyım, beni dirilt iki rekat namaz kılayım sana diyeceksin ama işten geçmiştir. Dinle. İlyas Peygamberi Melekül Mevd yanına sokulmuştu. Ağlıyordu İlyas Peygamber. Neye ağlıyorsun dedi. bir Nebiyyallah. Sen bir Allah'ın Nebisi'sin. Hakka mülakat vardır. Ölüm babında vuslat Cemal vardır aşıklara. Aşk meselesi de öyle. Aşık ile maşuk arasında aşk perde olur. Bir zaman gelir o perdeyi çak etmek lazım. O, şey, o perde kalkması lazım. Vuslat zamanıdır. bir Nebiyallah Vuslat zamanıdır. Niçin ağlıyorsun? Ona, onun için ağlamıyorum dedi. Abdiyetten diyor oluyorum. Bundan böyle Rabbime ibadet kılamayacağım dedi. Allah'a mülakat var çünkü. Allah'a ibadete doyamadım dedi. Hz. Nebi Yullah. Niye şefk almıyorsun? <gülüyor> Sonumuz ölüm. Ve burada ihtiyacımız var. Ve senin önderin cümle mahlukat önderi. Sebebi ve alem. Sebebi alem olan Muhammed Mustafa sana bunu göstermiş. Hatta ibadet ve taat etmekten mübarek ayakları şişmiş. Hatta söylemişler ya Allah senin günahın yok masumsun. Niçin bu kadar ibadet kılıyorsun? Rabbime şükretmeyin mi diyor Cenab-ı Peygamber. Rabbime şükretmeyin mi diyor. gene İbrahim Nebi. Merkül Müyat gelmiş ruhunu kabz edeceğim demiş. İbrahim Aleyhisselam'a. Halil oldun mu? Halil. Halil dost demek. Bütün müminler Allah'ın dostudur. Velidirler yani. Veli'i kısımdır. Bir veli'ye amme, bir veli'ye hasse vardır. Vilayette hasse olanlar, Evliya Allah onları kerametler zahir olur. Kendi kerametler, illi kerametler, irfani kerametler, vücudu kerametler diler. Diğer müminler Allah'ın dostlarıdır. Ama günahkar da olsa da yine Allah'ın dostudur. Aman kaybetme imanını. Aman kaybetme imanını. Hazreti Halil dedi ki, Hazreti Melekül Mevte, niçin geldin? Kabza geldin. yani bir ya Allah, ya Halilullah, Allah'ın dostu. Hiç dedi dost dostun ruhunu kabzeder mi dedi? Hakikat halakindisi öyle. Ya İbrahim dost dosta gelmekten kaçınır mı dedi? Buyur dedi melek öldü teslim oldu İbrahim Aleyhisselam. Zevkin alamadınız kalbime konuştuğum sözü. Allah! Efendiler yakın bir zamanda bu iş olacak böyle. Onun için o güne gitmeden yola çıkacak olan bir adam yani tevekkül etmeli ama bazı malum olan. Vesikaları yanına almalıdır. Yolda zahmet çeker sonra. Mesela evvela iman vesikasını almalı. Kabrin kenarında vardığı vakitte pasaport sorular adama. Vize. Vize arıyorlar. Nereden? Allah hükümetinden. Vizen var mı buraya gelmeye? Kimin vizesi şart? Muhammed Mustafa'nın. O imza ettiyse vizeye bu verip ümmetimdir diye iş kolay gider. Tek o imza etsin. Çünkü Muhammed Mustafa'nın rızası Allah'ın rızasıdır. Onun için peygamberini her şeyinden ziyade seveceksin. Malından, mülkünden, canından, mülten her şeyinden ziyade Resul-i Ekrem'i o vakit imanın kemale girer. Sevdin demekle değil, İşte kişinin aynısı lafa bakılmaz. Göster fiiliyatını göreyim. Evvela oradan soracaklar. Akabe var onu düşünün. Birincisi Melek-ül Mövk gelecek senin göğsüne oturduğu vakitte. Evvela ilk oradan iş başlayacak. Eğer bir billah ise... Allah'a kasam ederim ki... Çünkü bir sadık öyle haber vermiş... Cennetteki makamını görürsün. Artık cenneti efal midir? Cenneti sıfat mıdır? Cenneti zat mıdır? Hangi makamınsa? Daha ruhunu teslim etmeden. Ey aşıkı sadık! Bunu fevk mi edeceksin yani? İbadetsiz, tahalatsiz. Ömrünü hevaya mı vereceksin? Ömrün... Milyonlara, milyonlara balik olsa... Bir dakikasını geri alamazsın. Milyonların olsa... Verdiğin ömrü geri alamazsın. Bitti. Derdi işte bu. Bu her şeyden hayırlı olun ömrünü heba. Boşa atacaksın bu cevherleri? Denize mi atacaksın? Hebaya mı vereceksin? Sen diyorsun ki bugün ibadet yaparım yarın tövbe ederim. Böyle olanlar helak olmuşlardır. Hemen gayret kemerini beline dolayacaksın. Dilinden yalanı, gözünden ihaneti, kalbinden kötü düşünmeyi İbadullah'ı seveceksin, kimseyi incitmeyeceksin. <gülüyor> Çünkü hakkın malıdır. Mümini incitmek Allah'ı incitmektir. Sen müminin haklı olan münasebetlerini pek anlamıyorsun galiba. Cennet cehennem, arş kürsi, dünya ahiret ne varsa insan için hak olunduğu, senin için hak Öyle söylüyor Halidu Hudaya. Bütün cihane senin için halk ettim, seni kendim için halk ettim diyor. Resulü ekrem'e hitap bize hitap. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu güzel livası, bu güzel talatifat ilahiyi zayıf edecek misin? Hani ibadet ve taatın? Daha gencim oğlum. Bırak bu kafayı. İhtiyar dururken gencin ruhu kabul olmuyor. Hasta dururken doktorun Allah ruhunu kabul ediyor. Görmedin mi hiç? Medin mi hiç? Ona beklerken o gidiyor. Tedavi eden doktor gitti, yatark yatıyor 8 senden beri hala yatıyor. Görmüyor musunuz? O böyle dolaştırıyor. Kim istiyorsa gel bir kere girci yani. Dön dediler mi? Tamam. piş bitti. Padişah olsan veled küntün fi bir müşeyyede demir kalelere girsen seni bulacak. Buluyor. E, öyleyse bak öyle yok olacak ki hayrattan. En fazla elisini yaşayacağız bundan sonra yaşarsak. Fazla olmaz. O da yaşamaz bu öyle. Sonra sorun ne? Bir an evvel hemen. yine. Mağrur olma. Devletine güvenme ve dayanma. Param vardı, balım vardı, mülküm vardı falan. Bunlar hep gelip geçiş şeyler. Akşam hasta olan sabahın sıhhatle. Akşam sıhhatle olan sabah hasta oluyor. Akşam yatıyor diye sabahın ölüsünü alıyoruz. Bak görüyorsun Hocam Hep bunları anlatıyorum ki birer birer böyle. Hep bildiğiniz şeyler ama unutuyoruz. Allah. Laubali olmuşuz. Güneşi gördüğünüz gibi. Güneş nasıl çıkıyor semaya biliyor musun? Ama artık her gördüğümüz için hiç umursamıyoruz bile. Hemen ibadetle taat. Dilinden yalanı, ihaneti kalbinden alacaksın. İhanet yok. Kin olan kalpte din olmaz. Men lahu kinun leysa lahu diyor. kerem, lütuf sahibi olacaksın. Sövene sövme. Vurana da vurma. Farkın kalmaz sövenler. Sövene söversen bu sövenden farkın kalmaz. Vurana vurursan vurandan farkın kalmaz. Merkez senin teperse sen merkez tepecek misin? Ne farkın kalır sonra? işinde ve gücünde, memuriyetinde, ifedinle, rızınla Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle, Allah muhabbetiyle, Muhammed muhabbetiyle vazifelerini gör. İbadullah'ı eziyetle cefaya sokma. Halka eziyet veren şeyleri yollardan kaldır. Yoldan yanınız caddeyiz, bahsetmiyorum, yoldan kaldırdım manasını. İbadullah'ı zahmede sokma. Allah'ın en sevmediği şeyler kullara eziyet verenlerdir. Küllü muzin finnat her eziyet nardadır. Ve Rabbine ibadet et. İhlas ile yapamma. Mürahi kullar görsün diye değil. Kullar ister görsün, ister görmez. Kulların görmesinden bir şey çıkmaz. İlle Rabbül Alemin. Allahü u Teala'nın olsun şerifi olsun. Şişlesin. Bu niyetin olsun senin. Bütün pazalığın Allah ile olsun. Bütün pazarlığın Allah ile olsun. Vakti seherde uyuma. Kalk. İbadet taatına, hane halkına eziyet cefa etme. Evlatların iffet, ırız ve namusuna bak. Onların rızıklarını sefahata verme içkiye fışkiye. Günah. Ben kazanıyorum diyorsun ama onların rızkını Allah senin üzerine yazmıştır. İsrava dalma. Çoluğun çocuğun ailenin ifetine bak. Onları Allah ve peygamber yoluna çağır. Severek. Güzel güzel nasihatlerle. Tatlı sözlerle. Döverek, söverek değil. Allah buyurur ki peygamberine sallallahu aleyhi ve resulü ekreme... Senin yüzün ekşi, dilin acı olsaydı senin başına kimse toplanmazdı. Daima güler yüzlü, insanlara ibret verecek kısalarla, güzel nasihatlerle Allah yoluna davet et. Ve ibadet taatına bak, yakın bir zamanda gelici gelecektir, o vakit seni hazır bulur. O vakit Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sana kolları açtığını görür. İbadetini ihmal etme Allah'ı seviyorsan. Allah'a imanın varsa katil ibadeti ihmal etme. La kader Bazen insanın başına kusur gelebilir, kazaya kadar öfün. Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi gördüm vaziyetimi, kasten bırakmadım ya Rabbi. Böyle oldu. Allah hatayı ve nisyanı, Allah hatayı ve nisyanı, isyarı değil. Hatayı ve nisyanı unutmayı affetmiştir Cenab-ı Allah. Ümmeti Muhammed'ten kaldırılmıştır. Hata yapılırsa, unutulan yapılırsa Allah affetmiştir af kulunu. İbadet fatına bakın. Bu sözlerimi de kulağında kalsın. Allahü Teala'nın kudret kalemleri bunları yazdı. Yarın senin Yevme-tü'l-Sera'a'da karşı karşıya benden getirecek. Bunları tebliğ ettiğini sana soracaktır. Bana da söylediği ilimleri amel ettin diye soracak. Sen de işittiğin ilmi amel ettin diye sana soracaktır. Buna hazırlan. Bu soruya hazırlan. Vallahi yed ve ehtemen